Kafirler onu bırakıp da bir takım ilahlar edindiler ki bunlar hiçbir şey yaratmazlar. Bir akiz. Kendileri yaratılıp durmaktadırlar. Onlar nefisleri için bile ne bir zararı gidermeye ne de bir faydeye ve muhtedir olamazlar. Öldürmeye diriltmeye ölenleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya ise hiç güçleri yetmez o kafirler.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 ''Şüphesiz ki o, bir hasta müminleri çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir.'' Yine dediler, ''Bu nasıl peygamber, bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda yürüyor, ona bir melek indirilip de bu suretle maiyetinde kendisini tasdik eden bir inzarcı, yasakçı bulunmalı değil miydi?'' ''Yahut ona gökten bir hazine atılmalı, yahut onun meyvelerinden yiyeceği bir bostanı bulunmalı değil miydi o zalimler?'' Kafirler müminlere dedi ki, siz büyülenmiş bir adamdan başkasına tabi olmuyorsunuz. Bak, senin için ne misaller, kıyaslar getirip sattılar. Artık onlar hidayete hiçbir yol bulamazlar. Allah'ın şanı ne yücedir ki o dilerse sana bunlardan daha hayırlı olmak üzere bu dünyada dahi altından römaklar akıp duran cennetler verir. Senin için saraylar yapar. Onlar, Yalnız o sözleri söylemekle kalmadılar. Bir akiz o saati de yalan saydılar. Biz o saati tekzip edenlere öyle çılgın bir ateş hazırladık ki o kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar bunun o müthiş kazaplanışını ve uğultusunu duyacaklardır. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun en dar yerine atıldıkları vakit orada yetiş ey helak diye bağırırlar. Onlara denilir ki, bugün bir kere helak olmayı çağırmayın, birçok defalar helak olmayı çağırın. De ki, bu mu hayırlı yoksa müttakilere vaat olunan ebedilik cennetimi ki bu onlar için bir mükafat, bir mercidir. Orada ne dilerlerse kendileri de muhallet olarak onların, bu Rabbinin üzerinde yerine getirilmesi istenen, beklenen bir vaattir. Rabbin onları da, Allah'tan gayrı taptıklarını da mahşerde bir araya toplayıp da ''Siz mi şu kullarımı saptırdınız yoksa kendileri mi yolu sapıttılar?'' diyeceği gün. Görürsün ki onlar şöyle demişlerdir. Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka veliler edinmemiz bize yakışmaz. Fakat gerçek onların ve gerek atalarının azap müddetlerini kendin uzattığında nihayet zikri unuttular ve helake mahkum bir kavim oldular. İşte taptıklarını sizi dedikleriniz hakkında kat'i surette yalancı çıkarmışlardır o halde. Ne azabınızı döndürmeye ne de bu hususta herhangi bir yardıma asla muhtedir olamayacaksınız. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız. Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ve hiçbiri hariç değildi ki Muhakkak onlar da yemek yerlerde, çarşılarda yürürlerdi. Sizin bir kısmınızı, diğer bir kısmı ile bir iptila ve imtihan mevzuluğu yaptı. Sabredecek misiniz diye? Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. Bize kavuşmayı ümit etmeyenler dediler ki, bizim üzerimize melekleri indirmeli değil miydi? Yahut Rabbimizi görmeli değil miydik? Andolsun ki, onlar nefislerinden kibir ve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 ...ve hiçbir değeri olmayan zerreler yaptık o gün. Cennet yaranının eğlenip duracakları yer çok hayırlı. Dinlenecekleri yer çok güzeldir o gün. Sema, bulutlar çıkıp parçalanacak. Melekler ellerinde amel defterleri bulunduğu halde... ...hesap için indirilecek, indirilecek o gün. Hak ve sabit olan mülk çok esirgeyen Rabbinindir. Kafirler için ise o pek yaman bir gün olmuştur o gün her zalimle dametle iki elini ısırap ne olurdu ben o peygamberin mahiyetinde Allah'a bir yol edineyim diyecektir ne yazık bana keşke filanı dost tutmayaydım an dosun ki beni zikirden hem o bir devlet gibi bana Allah tarafından geldikten sonra o saptırdı şeytan insanı başına bir bela gelince yapayalnız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 Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Onu çok güzel bir nizam ile ayet ayet indirdik ve aheste aheste bildirdik. Onlar sana bir misal getirmeye dursunlar. Biz sana hakkı ve tefsirin daha güzelini getirdik. O yüzleri üstü cehenneme sürülüp toplanacaklar yok mu? Onların yeri çok kötü, yolu çok sapıktır.'' Olsun. Biz Musa'ya o kitabı verdik. Birader Harun'u da maiyetine vezir yaptık. Haydi. Ayetlerimizi yalan sayan o kavme gidin dedik. Neticede onları tam bir helak ile imha ettik, edeceğiz. Nuh kavmini de. Evet, peygamberleri tekzip ettikleri vakit biz onları da tufan ile boğduk. Ve kendilerini insanlara bir ibret yaptık. Biz zalimler için daima acıklı bir azap hazırladık. Adi de, Semud'u da, Rez ashabını da ve bunların arasında geçen birçok nesilleri de helak ettik. Biz onlardan her birine geçmişlerden misaller irad ettik. Fakat peygamberlerini tekzip ettikleri için hepsini tam bir helak ile imha eyledik. Amd olsun ki onlar Mekkeliler, bela ve felaket yağmuruna tutulan o beldeye uğramışlardır. Peki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 Azabı göreceklere vakit kim yolca daha sapıktır yakında bilecekler. Gördün mü o heva ve hevesini ilah edinen kimseyi? Şimdi onun üzerine Habibim sen mi bekçi olacaksın? Yoksa onların çoğunu hakikaten söz dinlerler yahut akıllanırlar mı sanıyorsun? Onlar başka değil dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki yolca daha sapıktır.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 İnsanların çoğu ille nankörlük olmak üzere dayattılar, inatlarından dönmediler. Eğer dileseydik muhakkak ki her kasabaya fenalıkların akıbetinden korkutucu birer peygamber gönderirdik. Vazife yalınız senin üzerindedir o halde. Kafirlere boyun eğmede bununla bu Kur'an ile onlara karşı olanca savaşında büyük bir mücahede yap o iki denizi. Birbirine salıp katandır. Şu tatlı ve susuzluğu gidericidir. Bu ise tuzlu ve acıdır. Allah aralarına bir perde, ihtilafların memnun olmak üzere bir sınır koymuştur. O sudan bir beşer yaratıp da onun soy sop yapandır. Rabbim her şeye kemaliyle kadirdir. Böyleyken kafirler Allah'ı bırakırlarda kendilerine ne faide ne zarar yapmayacak olan şeylere taparlar.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 ve onu tenzih et. Onun kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olması yeter. O gökleri ve yeri aralarında olan şeyleri altı günde yaratan. Sonra emri arş üzerinde hükümran olandır. Rahmandır. rahmeti umumiidir. umumidir. Bunu onun sıfatlarından haberdar olana sor onlara. Rahmana secde edin denildiği zaman Rahman da neymiş? ''Senin bize emir ede geldiğine mi secde edeceğiz?'' dediler. Ve bu secde emri onların bütün imandan ürküp uzaklaşmalarını arttırdı. Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir çerak ve nurlu bir ay barındıran Allah'ın şanı ne yücedir. O, iyice düşünüp ibret almak arzusunda bulunan kimseler yahut şükretmek dileyenler için gece ile gündüzü bir bir ardınca getirendir. O, çok esirgeyen Allah'ın has ki, onlar yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Kendilerine beyinsizler, hoşa gitmeyecek laflar attığı zaman selametle deyip geçerler. Onlar ki gecelerini Rableri için secdekarlar ve kaimler olarak geçirirler. Onlar ki, ey Rabbimiz derler, bizden cehennem azabını sağ ol. Gerçek onun azabı daimi bir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 cezaya çarpar. Kıyamet günü de azabı katmerleşir ve o azabın içinde hor ve hakir ebedi bırakılır. Meğer ki şirkten tevbe ve iman edip iyi amel ve harekette bulunan kimseler ola işte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyiçidir. Kim günahlardan tevbe ve rücu eder güzel amel ve harekette de bulunursa, muhakkak ki o, Allah'a tevbesi makbul ve Allah'ın rızasına erişmiş olarak döner. Onlar ki, yalan şahitlik etmezler. Boş ve kötü lakırdıya rastladıkları vakit, şerefli insanlar olarak ondan yüz çevirip geçerler. Onlar ki, kendilerine Rabbinin ayetleri okundu, yahut onlara vaz ve nasihat edildiği zaman, bunlara karşı münafıklar gibi kör ve sağır yıkılıp düşmezler. Onlar ki, ey Rabbimiz derler. Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak insanlar ihsan Bizi takva sahiplerine rehber kıl. İşte bütün onlardır ki zorluklara katlanıp dayanmaları sebebiyle yüksek makamlarla mükafatlandırılacaklar. Orada sağlık ve selam ile karşılanacaklardır. Orada. Ebedi kalıcıdırlar onlar. O ne güzel bir kararka ne güzel bir ikametgâhtır. De ki, şedait zamanlarında kendisine dua ve ilticanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Fakat madem ki şimdi onu da, Resulünü de muhakkak suretle tekzip ettiniz o halde. Bu tekzibinizden dolayı size artık yakın bir azap lazım oluyor demektir.